Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah konumuz bu akşam ahirete iman bölümü. Ahirete iman, imanın şartlarından birisi ve genelde insanların çoğu da bu konuda Allah korusun inkarçıla sapıyorlar. nasıl bo İnşallah, inşallah, inşallah Teala artı iman bölümünü İnşallah birkaç sohbet, İnşallah daha ve karar verdik inşallah artı iman deyince bunun gerçeği şudur vel ve bazı mevti hakkı yani ölümden sonra tekrar dirirme konusu hiçbir insan peşler ölümü inkar edemiyor. Çünkü her an dünyada doğan da var, de var. Ancak ölümden sonra tekrar dirilme konusuna gelince, işte insanlar burada ayrılıyorlar. Tabi bu aslında Allah katında çok basit bir mesele Allah katında. Yine Allah Teala'nın insanlara verdiği akıl ile insan dikkat edince, düşününce yine bu meselenin de aklı ve uygun olduğu görülüyor tabi. İnsanın tekrar dirilmesi için mutlaka Kıyametin kopması gerekiyor. Bizden evvel yaşayan insanlar şu anda her biri berze aleminde bulunuyorlar. İnsanların hepsinin tekrar dirilmesi için önce kıyametin kopması gerekiyor. Ancak kıyamet olayından sonra bu tekrar dirilme olayı meydana gelecek. Kıyamet deyince kıyamet iki türlü kıyamet var. Biri kıyameti suğra deniyor küçük kıyamet anlamına geliyor. Biri de kıyameti kübra deniyor büyük kıyamet anlamına geliyor. Önce inşallah kısaca bakalım kıyameti suğra yani küçük kıyamet nedir? Resûl-i Aleyhisselam azzeteri memmate fekad kıyamet kıyametuhu. Bir kimse öldümü o kişinin kıyameti kopmuştur buyuruyor Aleyhisselam azzeteri. İşte burada küçük kıyamet deniyor. Demek ki bir insanı öldürme onun kıyameti kopuyor. Mevlamız buyuruyor. Bismillah Küllü nefsin Zaykatül mevvit Her canlı Ölümü tadacaktır Allah Teala buyuruyor Tabi Mevlamızın koyduğu Bu genel kural içerisinde Her canlı gibi her insanda Ölümü tadacak Bazı Tattılar gittiler İnşallah güne bir dahaça bunun inşallahı bozulacak inşallah. Şimdi bir insan öldüğümü bunun kıyameti kopuyor. Nedir kıyamet? Kıyamet şu alemin bozulması, dağılması. Tabii insan ölen kişinin de bedeni çürüyor, dağılıyor, aslına dönüşüyor. Kişinin bütün malı mülkü dağılıyor, parçalanıyor. Evi barkı yıkılıyor. Tabi zamanla hiçbir izi eseri kalmıyor. Gerçekten aklımızı biraz yerinde kullanabilsek, biraz da geleceğimize, ibrete baksak, insanoğlunun Allah'a dönmekten, Allah huzurunda secdeye varmaktan başka İnsanların ne bir seçeneği var ki başka? Öncekine bakalım ne oldu öncekiler? Dünyaya geldiler. Kimi kral oldu, derebi oldu, imparator oldu, şah sultan oldu? Kimi kimi bu oldu? Dünyada koşuculara, koşucular, koşucular savaşlar oldu, iş güçleri oldu. Ne oldu sonuçta? Her birinin ne bedeni kaldı? ne saltınatları, köşleri, sırayları kaldı, ne bir şey kaldı. Biraz tabi inşallah bu ölüm konusuna bakalım kısaca inşallah nasip olsa inşallah. Çünkü bu da insanın bir kıyameti anlamına geldiği için. Yine buyuruyor Resulullah Aleyhisselam Hazretleri en nevmu ehul mevt Uyu, uyku Ölümün kardeşi buyuruyor peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri. Uyku uyuma ölümün kardeşi. Demek ki bizler de gerçekte her akşam yatığımız, uykuya daldığımız zaman bir nevi ölümü yaşıyoruz, tadıyoruz. Bedenden habersiziz. İşimizden, gücümüzden habersiziz. Bir nevi berzah aleminde kabir hayatı yaşar gibiyiz. Yine buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Ennasün niyamın fî izamâtun tebehû Ennasün İnsanlar geçerde uyuyorlar, uykudalar, Uyumaktalar insanlar. İşte insanlar öldükleri zaman intibaha gelecekler. İntibaha uyanacaklar insanlar. Demek ki gerçekte dünya hayatı da bir uyku, uyuklama demektir. Ancak ölüm geldiği zaman gerçek gözümüz o zaman açılacak O zaman kişi gerçeği Hakkı haklı görecek İhya'yı müddin neşe'ye bir ibar aldım oradan Aynen o kefsizi inşallah Kad yen keşifü Lin mütehakkizi Malim hükün meşşüfen Lin naimi bir kişiye uyurken görünmeyen şeyler uyandığı zaman o kişi bunları görür şimdi. yani insan şu anda uykuda uyandığı zaman intiba geliyor anlamı için, anlamında olarak mesela bir kişi yatmış uyuyor uyandığı zaman bakar ki işte gelen olmuş giden olmuş şu olmuş bu olmuş ee, icabında güneş olmuş, sabah olmuş yeni bir hayat başlamış bir anı bakar sanki başka bir alemde başka bir alemde insan yine insan uyandığı zaman uyanı zaman kişi o anda kişi uykudan önceki zararını ziyanı da aklına getirir Mesela bir örnek olarak şoför diyelim, sürücü, arabasıyla kaza yapmış kişi. Sonra işte komaya girmiş, o da tabii uyku demektir. Komadan çıktığı anda aklına gelir, eyvah ben bir kaza yapmıştım. Aklına gelen birdenbire kendine baştan sorgulamaya, acaba arabama bir zarar var mı? Acaba karşı karabaya çarpmıştım Ona bir zarar verdim mi Öyle yaralı var mı Düşünür İşte Demek ki Ölen kişi de Uykudan Uyanır gibi O kişinin gerçek kişi ruhu Yani kalbi de Açırır kişinin anda Kişi gerçeği görür O anda kişi ne yapıyor şimdi Eyvah Acaba hayatım benim nasıl geçti acaba? Zararım, ziyanım nedir? Kişi bunu ölçüyor. Ve tabi bu kısa konuyu kısa geçeyim inşallah. Peki ölümden sonra ne oluyor kişiye? Kişi, kişi öyle ölü insanlar. Tabi hep öleceğiz. Allah'ın bu tabiri bu kesin. Allah'ın bu emir kural bu. Öleceğiz. Peki sonra ne oluyor? Allah tarafı Mevlamız. Mümin ayet yüzde esesi billah bismillah ve min vara işte onun verasında, ondan sonra ölümden sonra berzehun berzeh hayatı başlıyor. İla yevmi yub asu ta kişiler kabirinden kaldırıldığı kaldırılacağı güne kadar ölümden sonra berzeh hayatı berzah alemi başlıyor. Yani kişiyi öldüğü andan öldüğü andan itibaren ta ikinci sur de kabrinden kaldırılışına kadar geçen zamana berzah hayatı berzah alemi deniyor. Peki ölen kişi bu berzah aleminde tabi kabrinde olsun olmaz. E tabi herkese kabir de nasip olmuyor denizde ölür orada ölür ateşli yanlar kemiklere bile kül olur her insanın kabre bile giremez gerçi insan kabre konsa bile tabi insana çürüyecektir. De. İşte demek ki ölüm ile kabirden kaldırılış zamana kadar geçen zamana berze alemi berze hayatı deniyor o hayata. Peki kişi orada ne yapıyor acaba o alemde? Berse aleminde. Şimdi tabii önce bir kabir suali var. İkemele gelip buna soru soruyorlar. Cevabını verirse erhem orada mutlu oluyor. Cennet hayatının bir nevi gölgesinde yaşıyor orada. Afşe Allah korusun. Kalbi sualini veremiyor. O da Allah korusun cehennem hayatının bir nevi gölgesinde yaşıyor. Allah-u Teala Mevlamız buyuruyor şehitler hakkında mesebillah ve la tekulu ilahir. Allah yolunda öldürülenlere ölenlere bakınız fi sebilillah geliyor burada. Vela tekûlû Allah güresi sakın sakın demeyin. Allah güresi demeyin. Dirâti keremede zannetmeyin bile geliyor. Zan bile yapmayın. Limen yuqtilû fi sebilillah kim ki Allah yolunda öldürülürse sırf Allah için gönüllü olarak Allah'ın dinini hakim kılmak için, İslam için, Kur'an için, kim ki Allah yolunda ödürlüse, onlara ölü demeyiniz, onları ölü zannetmeyiniz, Mevlam buyuruyor. Demek ki, şehit olan kişi, hiç ölmüyor. Yani evet, bedenden can gidiyor. Ama ruh, aynı bedendeki gibi hatta daha da güçleniyor ruh. Hatta bazı şehitlere, rızık da veriliyor onlara. Veriliyor. İşte, tabii her ölen Müslüman, mümin kişi derecesine göre sahabeler, peygamberler, evliyalar, şehitler, salihler, Allah mütefekki tevâ kulları her iki dünyadaki inancının yaşantısına göre imanlı ölüten sonra elhamdülillah kabrinde kendini biliyor, gelen ziyaretçisini görüyor. Orada elhamdülillah kabrinde cennet bahçesinde yaşar gibi yaşıyor. Peki inanmayanlar ne oluyorlar? Kafirler Bedir savaşı sonuçlanınca Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri ölen bazı müşriklerin cesedinin başına gitti Peygamberimiz. Şöyle buyurdu. Ya Eba Cehil, ya Utbe, ya Şeybe, Allah'ın size vadettiği hak o azabı Hak olarak bulur mu? Gördünüz mü? Peygamberimiz Aleyhisselam sağ Sahabeler sorular peygamberimize Ya Resulallah onlar ölü şu anda. Öldü onlar. Sen onlara hitap ediyorsun. Onlara sesleniyorsun. Onlar senin sesini duyuyorlar mı Ya Resulallah? Peygamber buyurdu. Onlar beni sizden daha iyi duyuyorlar buyurdu. Demek ki ölen kişi Allah korusun Nezi Billah Teala müşrit de olsa, ateist de olsa, kafir de olsa, İslam dışı yaşayan yaşlış da olsa o alemde kendisini biliyor. Tabii ne yazık ki onlar da orada Allah korusun azabı elim içerisinde ta mahşeri bekliyorlar. Bu insanın ölümü, kabre konuşu, kabirdeki ya mutlu olması, ya azaltı olması demek ki, bu kişinin kendi kişisel bir nevi kıyametten kopması anlamına geliyor. Şimdi gelelim inşallah, kıyameti kübraya gelelim. Zaten asıl konu ağrı burada inşallah, Kıyameti kübra, büyük kıyamet. Büyük kıyamet yani bütün alemlerin yok olması değil de başka bir düzenin geçişi anlamına geliyor. Demek ki dünya göklerde bir düzen değişikliği olacak. Maddenin aslı değişecek kıyamet buna deniyor. Bir düzen değişikliği, madde değişecek. Yani bugünkü dünyanın, göklerin bu fiziksel şekli. Deniz kalmayacak, dağlar kalmayacak, yörünge yerleri değişecek, büyüyecekler ve bir de aslen değişecek. Yani atomların da Elementlerin de hali değişecek. Öyle Buna kıyamet-i kübra deniyor. Peki kıyamet acaba ne zaman kopacak? İşte kıyametin ilmi ancak Allah katında bunu Allah-u Teala biliyor. Yani kıyametin ne zaman kopacağını hangi yıl hangi zaman kopacağını Yalnız allah Teala biliyor Cineşanlığı. Allah'tan başka ne büyük melekler, ne peygamberler, hiçbir bunu bilemediler. Onlar da bu bildirilmedi. Yalnız ne var ki, kıyametten önce, kıyametin alametleri olacak. Bunlara eşatü sa'a -sa deniyor. Esa'a -sa Lan tarif gelince kıyamet anlamına geliyor. İşte kıyametin şartları, alametleri olacak. Bunlar da ayrılıyor. Kıyametin küçük alametleri, kıyametin büyük alametleri. Öncelikle kıyametin tabi küçük alametleri olacak. Peki neler bunlar acaba? Küçük alametleri? Tabi bunların genelde 10 bölümde toparlanmış. Fakat aslında daha detaylı daha bölümleri ayrılıyor bunlarda. İşte bunların başında Allah korusun kadınlardan hayanın kalkması geliyor. En başta, öncelikle geliyor. Yani kadınlardan, hanımlardan Haya utanma duygusu kalkacak. Eskiden yani aslı saadette ondan sonraki dönemlerde bir kadın gayet tesettürlü olduğu halde karşıdan bir erkek görünce erkek diye bir haya duygusu ona belirir Onların yüzleri kızarırmış hayadan dolayı. Fakat işte kıyametin alametlerin en başına gelen budur. Kadınlardan haya duygusu kalkacak. Ve tabi olarak da kadınlar açılıp saçacaklar, kadınlar soyunacaklar. Bu tabi çoktan başlamış bu özellikle Avrupa'da daha önce başlamış. Sıra tabii işte İslam ülkelerine, bu arada ülkemize gelmiş. Şu anda bütün dünya kapsayan bir durum bu tabii. Kadınların açılıp saçılmaları. Bak peki, peki ne kadar bu acaba açılma olacak? Kadınlar ne kadar acaba sönecekler? İşte tabi bir defa haya duygusu kalktan sonra kadınlardaki bir açılmanın bir sınırı olmayacak Allah korusun işte. Tabi önce başları açmışlar, yaka açmışlar, sonra sonra kollar kısalmış, etelere kısalmış ama haya duygusu denen bir şey kalmayınca bu soyunma, açılma, saçılma tabii bir sınırı yok. Artık kadınlar Allah korusun yollarda bile çırı çıplakta olacaklar bile. Tabi yine günümüze var. Avrupa'da var. İşte bazı plajlarda şurada burada. Artık neredeyse çırı çıplak denilecek derecede kana açılıyorlar. Niye aşağı acaba bunlar? Ne geç ellerine bunların? Tabi İmandan. Yoksa o da bu işim. Çünkü buraya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri El hayâ minel iman. Hayâ, utanma duygusu imandandır. Resulullah böyle buyuruyor. Utanma duygusu hayâ, imandandır. Demek ki imanla orantılı Kadınların utanma hayalları. Bir kadının imanı gerçek iman ise, bir hanım imanı kamil, olgun, bilinçli imana sahipse, o kadında aynı ona eşit derecede utanma duygusu vardır. O kadın o derecede örtünür, tesettür eder. İmanı ne kadar zayıflarsa, Doksanlaşırsa, o derecede kadın da hayat uykusunda kalkar, utanma diye bir şey bilmez. Artık saçında, başında, kolunda, göğsünde, bacağında açmaya başlar. Bu neden bu acaba alameti kıyameten sayılıyor bu? Çünkü bu da bir nevi dengeleri bozuyor çünkü bu dengeleri bozuyor böylece. Şey. Hayvanlar alemine baktığımızda, hayvanlarda tabi ki bir nikah diye bir şey yok hayvanlarda. Yine hayvanlarda bir aile mefhumu yok hayvanlarda. Yani ana, baba, kardeş, anı da yok hayvanlarda böyle. Ama tabi hayvanlarda yüremesi için onların çiftleşmesi gerekir hayvanların da. Ama Allah onları da başka bırakmamış mı? Bırakmamış yani hayvanların da böyle çiftleşmeyi Allah-u Teala bir zamanla sınırlamış. Mesela kedilerin çiftleşme zamanı işte. Koyunların, şunların, bunların allah Teala bunlardan Mevlam sınırlamış bir zaman ile. Onlar bile hayvan oldukları halde onlar bile bile başı bırakılmamışlar. İşte İnsandaki bu çıplaklık ta alıp başlarına gitti mi? Cinsel gerilim başlar. Cinsel dengeler bozulur. Ahlaki çöküntü başlar. Aile mefhumu çöker. Bir memleketin, vatanın birliği, beraberliğe, ayete kalması Aile mefhumuna bağlıdır. Ailelere çöktü mü, aile çöktü mü, vatan da çöker, dağılır, gider. Çocuklar başı baş kalırlar, soğuklarda, köprü altlarında, baş, baş kalır çocuklar. Bunun için işte aile yapısı o zaman yıkılır. Yıkılır o zaman böylece. Cinsel denge bozulur. Cinsel gerilim olur, cinsel bunalım olur ve her bunalımda bir tatminsizlik olur. Tatminsizlik olur. Arkadan tabi cinsel sapıklık başlar. Başlar ve Allah korusun, işte demek ki bu da nedir? Bir kıyametin arameti olmuş oluyor. Olmuş oluyor. Rabbim inşallah hanımlarımıza Rabbim haya iman nasip et inşallah teala ki böyle bir kötü şeye inşa vesile inşallah teala yine kıyametin alametleri yani küçük alameten biri de alkol içkiler içilmesi çoğalacak kıyamete yak. Hatta kadınlar bile bunu kullanacaklar. Tabi bir ayla başlar. Arkasından artık bira hafif gelmeye başlar. Daha ağrıları daha ağrıları derken zaman gelir artık alkol bile yetmez. Onunla tatmin olamazlar. Uyuşturucu. Hapları, iğneleri şunları, bunları bunlar başlar. Tabi bu da nedir? Aklı giderir, cemiyeti bozar, zinafu şinisti bozar. İnsanlık yani çırından çıkar Allah korusun beri çıkar. İşte günümüzde zavallı çocuklarımız yani daha ana okulundan hemen sonra önce tabii bir sigaraya başlama Allah korusun. Neden? İnsanlar doğal yaşayı, hayatını yaşayamıyor. Fıtrat değil, fıtrattır. Allah'ın yaradığı fıtratı yaşayamayın insanlar, çocuk bile olsa, bir tatminsizlik var çocuklarda bile. Gençler tatminsizlik var gençlerde. Evet, bazı ideolojiler, şunlar, bunlar, aşılanlar çalışılıyor ama, bir an için belki aldanır o havaya kaplabilir. Ama hayır. Fıtrat, kalp, gönül tatmin olamaz böyle. Olamaz. Bir tatminsizlik başlar. İşte ondan sonra zavallı gençlerimiz daha çürük yaşında sigaranın dumanında bir şey arar böyle. Onu bir şey zanneder. Oradan başlar. Sonra işte bireye yönelir. Sonra tabi daha ilişkiler ederken işte uyuşturucu tinerden hapından şundan bundan başlar. Ama tabi duramaz muhtemelen. Duramaz böyle şey. Nasıl ki ilk olarak başını açanlar dünyada kadınlar yalnız bu aşımı itinememişler. Soyunma, soyunma, soyunma artık hiçbir şeye kalmamış. İşte içki de bunun gibi, sigara başlar, alkole başlar, bu da dramat böyle şey. Allah korusun, dünyanın geleceği nesil, gençliğin durumu Allah korusun tehlikeli muhtemelen böyle şey. Yine, kıyam alametten birisi de, riba. Faiz meselesi böyle, Faiz böyle. Çalışmadan, risk altına girmeden, Yattı yerden para kazanmak. Tefecilik. Bu da çoğalacak kıyamete yakın. Yani hemen herkese bunun tozu bulaşacak. Bundan çok kaçırmak gerekiyor. Yine alameten birisi de ahir zamanda çalgı aletlerinin çoğalması. Çoğalacak. Hatta her eve girecek. Her eve girecek. Her evde bir çalgı aleti. Müzik. Yani insanların günlük hayatı müzik deşecek. İnsanlar müzik perest olacaklar. Müziğe tapınacak insanlar böylece. Arabada duramaz. Giderken müzik çalacak. Hele zavallı çocuklarımız o televizyon başlarında, o müzik kutusu, zavallı çocuklarımız Allah yardım esnimatlarından. Allah yardım etsin zavuşulkaramız gözlerde bozuluyor, beyinlerde yoruluyor, sinir sistemlerinde bozuluyor, ahlaklarda bozuluyor, çeşitli böyle pislikte ahlak dışı şeyler böyle işte. İşte bazılar tabii ticari amaçla, da artı niyetle sır böyle bir din karşıtı görüşü benimseyenler sır din karşıttığını aşlamak için Allah korusun. Kültürümüz aramızda yazık ediliyor, gençler mahvediliyor. İşte ahlaksın kökeni de buradan başlıyor böylece. Evde bir huzurlu kalmıyor evde. Huzur kalmıyor. Tabii bir evde o televizyon kutusunda sürekli müzikler, anlamsızlıklar, şunlar bunlar olunca o evde melekler kalmıyor. melek bile kalmıyor. Rahmetlik melek ise kalmıyor orada. Tabii evlerimize huzur yok sıkıntı mı sonra yine kıyamete yakın alameten birisi de her cümmerç olacak her cümmerç. yani kargaşa olacak kargaşa olacak böyle insanların birbirine karşı artı saygısı güveni kalmayacak böyle. Bir döven, dövüşen, terör ölen, öldüren, hatta şurabu kitaplarımızda öldürülen kişi niçi öldürüp bilmeyecek. Öldüren kişi de onu ne öldüren bilmeyecek böyle. İşte terör olacak bütün diye kapsayacak muhtemelen. Terör bütün dini kapsayacak böyle, kapsayacak. Bugün terör körükleyenler. Yani terör yüzünden amaçlarına kavuşmak isteyenler. Yani terörle savaşıyorum diye dini imparatorunu ele geçirmek isteyenler. Yani Amerika İsrail gibi şeyler. Onlar terör altında beşliyorlar, körüklüyorlar ve terör bahanesiyle bunlar dini hakimiyetleri kurmak istiyorlar bunlar. Onlara baştan bu patlayacak mı patlayacak, patlayacak Yani bu öyle bir silah ki terör silahı ters yapacak, onların başlarına gelecek, tabi işçilerden geçecek o zaman da geçecek. İşte ne mutlu bu günümüzde, bu gibi kötü şeylerin dışında kalmak, böyle. inançlı yaşamak, imanlı yaşamak, Allah'a bağlanmak. Daha tabi çok var kıyametin küçük alametleri. Tabi küçükler, saygı büyüte merhamet kalmayacak, cihayet olacak. Şunlar bunlar böylece. Aşağı yukarı bunların her biri artık oldu muhtemelenler. Yani hepsi oldu bitti bunlar böyle. Yalnız tabi bunların bitmesi diye bir şey yok da daha da büyüyerek daha korkuş boyutlara bürünerek bunlar devam ediyorlar. Edecekler tabi bunlar. Şimdi büyük alametlere gelince, Peygamber bunları on tane saydı. Bunlar inşallah bazıları inşallah ayetlerinden bakalım bunlara inşallah. Şimdi kıyametin alametlerin biri nedir? Allah tabiri bizlere Cenâbül Muhammed Sözlü Aleyhisselam ayet 18'de. İsen bilsin. İlle saate en te'tehüm beğteten. Ve Onlar, o gafiller, o münafıklar ancak kıyamet onlara aniden gelmesini bekliyorlar. Hani gelmiyor diyorlar böylece. Ama kıyamet demek ki böyle biliyor. Kıyamet aniden başlarına gelecek onu bekliyorlar. Başka ne bekleyin mi onlar? Oysa velâbürü şekad cae eşrâtuha. Halbuki oysa Mevlâm bürüyor. Kıyametin alametleri geldi bile velâm bürüyor. Ne zaman bu âti e, peygamberimize geldiği zaman. Yani daha bundan 1400 küsur sene önce Allah Teala buyurdu Mevlâmız Kıyametin alamettir artık geldi buyuruyor Mevlamız. Nedir bu alametler? İşte son peygamberin gelişi, peygamzin gelişi, son ilah kitabının gelişi nedir? Kıyametin alametlerin başına geliyor. Hatta aslında insanlığın yaratılışı bile kıyametin artık yakın olduğun ...belirtisiydi. En son varlık... ...insan muhtemindir. İnsan... ...bütün varlıkların... ...özü insan. İnsanın ruhu melekleri sınıfından. İnsanın bedeni de... ...madde aleminin... ...özü yardılmış. İnsanın dışında... ...ne kadar varlık varsa... ...ister canlı... ...ister cansız olsun onların her biri insanın yaradına yaradılmışlardır. Denizler işte, ormanlar, şu hava tabakası, güneş, ay, yıldızlar, hepsi bunlar insanın yarına yaradılmışlardır kardeşler. En son Rabbim insanı yarattı. En mütekamil varlık, olgun varlık, insanı. İşte, İnsanın bile yaratılışı art demek ki varlıkların sonuna gelindi. E özellikle bir de peygamberimizin dünyaya gelişi, peygamberi göre başlaması ve peygamberimizin de Allah tarafından son peygamber olarak gönderilmesi, arkasından başka peygamber gelmeyeceğine göre ve Kur'an-ı Kerim'in de son kitap olması Nedir? Demek ki peygamberimizin peygamberliği ve Kur'an-ı Kerim'in içindeki Allah'ın emirleri yaşandığı sürece kıyamet kopmayacak ama eğer peygamberimizin peygamberliğinin gereklerini getirilmezse eğer Kur'an yaşanmazsa e başka Peygamber gelmeyeceğine göre nedir bu işte? Kıyametin alametin biri budur. Bunun için aman kardeşlerim Allah için peygamberimizin yoluna, sünnetine sarılım sıkı sıkıya. Kuran-ı e sarılım sıkı sıkıya. Evlatlarımız her şeyi öğreniyor ama konu öğrenemiyorlar muhtemelenler. Evlatlarımız her şey öğreniyorlar. Halidi tek kurtuluş insanlığın kurtuluşu Kur'an bağlıdır arkadaşlar. Ne yazık ki günümüzde bir İslam düşmanlığı var dünya çapında Dünya çapında. Yani Müslümanlar bir terör gibi göstermeye çalışıyorlar. Kim bilir hangi devletlerin gizli servisleri bunları yönlendiriyor arkadaşlar. Yani sır dünyaya bu imajı vermek için gündemde bunu tutmak için e, sanki Müslümanları terörist gibi göstermeye çalışıyorlar. İslam düşmanlığı bir yapılıyor. İslam düşmanlığı yapılıyor. Halbuki dünyanın kıyamet kopmadan kurtuluşu hatta şu an insanların böyle huzuru kurtuluşu aslında Kure Kerim'e bağlı. Çünkü Kur'an-ı Kerim son ilahi kitaptır. Peygamberimiz son peygamberdir. Şimdi gelelim inşallah günümüze bağlantılı kıyametin büyük alameti nelerdir? Kur'an'da ayette Mevla'nın birlikleri. Onlara bakalım inşallah. Allah tarafı buyuruyor Mevlamız. Rum suresi ayet 41'de Esmini billah bismillah. Zahara'l fesadü fil vel bahri. Berde bahırda yani karada denizde fesat artık meydana çıktı. Bir ma ey din nasi. İnsanların elleri yaptıkları günahların sebebi ile tabi burada el zikül bas iratül kül kabilesinden yani el burada kastediliyor gerçekte insan demektir insanının yaptıkları kötülükler, günahlar, isyanlar sebebiyle karada, denizler artık fesat başladı nedir fesat? bozulma, yani doğal dengelerin bozulması başladı. Peki bu başladı mı? Evet başladı muhtemelen din kardeşlerim. Havadaki de bozuluyor. Isı dengesi de bozuluyor. Denizlerdeki kirlilik, hava kirliliği, topraktaki kirlilik, yerim azalması ve dolayısıyla bütün tabi doğal dengelerde bozuluyor. Isı dengesi, yağmur dengesi, bunlar hep birine bağlı bunlar. İnsan da bu maddi aleminin bir cüzü parça olduğu için, demek ki doğadaki bu doğa dengesizlik, doğadaki bozuluk, insanda etkiliyor muhtemelenler, etkili insanlara da. Mesela şey bir örnek verecek olursak, bir kişi açık havada hava açık, güneşli, aşırı soğuk değil, aşırı sıcak değil. Bir insan arabasıyla giderken kişi daha huzurlu gider açık havada. Ama hava bulutlu, kapalı, şimşek çakıyor, yağmur yağıyor. Nedir bu? Tabii bir insanda bir gerilim yapar, insanda burunum yapar. Havadaki bul bir insanı etkiler. İnsanın da bir gerilim oluşturur. İşte doğal dengelerdeki ufak bir dengesizlik, bir bozukluk insanda hemen etkiler. İnsan hemen etkiler. Tabi sonunda ne oldu işte? Aşırı sıcak, aşırı soğuk, aşırı yağışlar, seller, şunlar bunlar derken doğal dengeler bozuldu mu... İnsanda dengesi bozulur, insana bir sıkıntı başlar. Kişi farkına varmadan, elinde olmadan, insan nedeni bilmeden insan için sıkıntılar başlar. Darlık başlar, bunalım başka insanlarda. ne gerekiyor? Tevbe etme gerekiyor. Allah'a dönme gerekiyor Mevlamıza. Allah teslim olma gerekiyor ancak kişi normalleşebilsin ama tabi ne yazık insanlar ne yapıyorlar bu sefer sıkıntı darlık buralım deyince kendini elinceye veriyor alkoldür kumardır fuhuştur oraya buraya veriyor e, Tabii buralım devam ediyor ama tatminsizlik devam ediyor sonra hastayım diyor işte tıbba gidiyor doktora gidiyor tabi yine tedavi olamıyor hatta ne yapıyor bazıları işte cinciye gidiyorlar, bakıcıya gidiyorlar. Efendim işte cinler çarpmış, cinle aramışsın. Yok efendim işte büyü yapmışlar, şunu bunu yapmışlar. Hep böyle hikayeler, efsaneler, sapıklıklar derler. Yani günümüzdeki insanların çoğunda var şey Evinde huzur yok, işi bozulmuş... işin sıkıntısı var, hanımına geçimi yok, şu yok, bu yok. Giderler bakıcılara giderler. O sapıklar, o yalancılar, o sahtekarlar hemen bir an uydular tabii. İşte büyük, şunu da buna derken zavallara gider bu şekilde Allah korusun. Yine Mevlamız buraya bizlere demek ki yeryüzünde fesat çıkınca yani havada, karada, denizde de böyle dengelere bozulunca ne olacak daha? Meylamız buyuruyor bizlere Hac Suresi ayet 1'de. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyennâsüttekû rabbeküm. Allah buyuruyor. Ey insanlar! Rabbinizden korkun Allah buyuruyor. İttekû rabbeküm. Burada ya yani müminler değil. Allah buyuruyor burada. Ey insanlar! Demek ki bütün insanlara kapsıyor bu. Kim olursa olsun, malum ki insandır. Onu Allah akıllı bir iş yaratmıştır ve lafı "Ey insanlar! Rabbinizden, yaradan Rabbinizden korkun." Yani ona, ona asi olmayınız, haram işlemeyiniz, namazı terk etmeyiniz. İnne zelzele seati Şeyhül Azim Mevla yürüyor. İşte o zeli, zeli saati Şeyhül Azim çok azim korkunç muazzam bir şeydir Mevla yürüyor. Bu da nedir? İşte doğal dengeleri bozulunca kıyamet depremi denen depremi denen yeryüzünde bir deprem dönemi başlayacak muhtemelidir. Dünya her tarafından başlayacak. Deprem dönemi başlayacak. Bu deprem insanları sarsacak, Sallayacak. İnsanlara tabii bir sarsıntı, korku, heyecan, e, stres, insanlara bir buralım çöküntü olacak. E, tabii doğal denge bozulunca deprem dönemi başlayacak. Başlayacak. Allah korusun sonunda. Kıyamet depremi denen o korkunç büyük deprem bütün dünyayı kapsayarak meydana girişecek. Bütün dünyayı kapsayacak. Her tarda aynı anda birdenbire öyle muazzam bir deprem olacak. Uzun sürecek. Şey, çok şiddetli olacak. Öyle bir deprem olacak ki bütün ülkeleri kapsadığından kimse kimseye yardımda edemeyecek. Edemeyecek. Allah korusun. Efendim işte deprem ama fayattan oluyor ama efendim bu bilimsel olarak bugün kanıtlanmış da evet doğru mu teranı tabi. Allah Teala madde hareminde her şey bir sebebe bağlı. Yağmur da buluttan geliyor. Tam bu da kanıtlanmış. Görüyoruz da gözümüze görüyor bunu böylece. Yağmur buluttan geliyor. Ama bulut nasıl oluşuyor? Nasıl oluşuyor bulut? Allah'ın koyduğu bir su dengesi var bakınız, su dengesi var. Eğer dünyanın beşte dördünü kapsayan su olmasa, işte bulut olmak ister Ya demek Allah'ın koyduğu bir su dengesi var Bu su dengesinin devamı, işte bugün bu Okyanusya denizlere bağlı bu şekilde bak. Rabbin yarattığı güneş enerjisiyle su buharlaşacak böylece yukarı çıkacak. O da yetersiz. Fırtına geleceği gelecek bir şekilde bu şekilde. İşte nasıl ki yağmur bulutan geliyor ama bulutun oluşması için öyle bir kurallar koyma gerekiyor ki ancak bu da Allah'ın gücüne bağlı beraber bu. Suyu yaratmak, belirli su dengesini koymak, depolama suyu yeryüzünde. Sonra ...o enerjiyle... ...su ısıtmak... ...onu buharlaştırmak... ...su buharını havadan... ...hafif hale getirmek... yükselmesini sağlamak... ...ondan sonra bunları gereğinde bir yere ...toplamak... ...onları bir yerinden toplayacak... ...dağıtacak... ...bu şekilde... ...tabii dağlara kar şeklinde... ...ovalara yağmur şeklinde böylece... ...hem ırmakla akacak... ...kuyulara su gelecek... Su ay yapılacak. E bu neyle oluyor? E Allah aşkına bir düşünen birisi, bunu kim yapabilir? Kimin buna gücü yetebilir ki böylece? Efendim işte meteoroloji ama haber veriyor yağış olacağını. Ama önlem alabiliyor ama alabiliyor ama hadi yağmasın bakalım hadi. Hangi ülke? Hangi devlet? Hud'na gelen yağmurtan geri çevirebiliyor. Kim bunu erteleyebiliyor Kim erteleyebiliyor bunu? Mevla dilediği ülkeye Mevla dilediği yere Mevla vereceği. yapar, yağmur verir, sel verir Mevla Sel verir. İşte bunların oluşması nasıl Allah'a böyle kuralı bağlıysa demek ki fayatı da odan Allah'ın gözetiminde Allah'ın koyduğu kuralı o da bağlı muhtemelen. Buna bağlıdır. Demek kıyamete yakın bir deprem dönemi başlayacak. Bütün diye dolaşacak. Sık, sık böyle olacak olacak. Sonuçta büyük deprem olacak Allah korusun. Sonra bir duhan deniyor. Duman. Sis veyahut da bir gaz tabakası. İşte Arapçası duhan Buhar denebilir. bilimi dumana denebilir. Bir gazla denebilir. Allah Teala bizlere: "Duhan su ayet onda kimse biller fer takip. Yeme tektis semavi bir duhane mı Bak fer O anı birlikte bakalım. gözüte bakalım. O gün gelecek ki gökten bak. Gökten gelecek ama. Yeme ...se eti semavı bir duhani mübi. Açıkça apaçık... ...gökten bir duhan gelecek. Ya bir duman... ...buhar, sis... ...gaz tabakası... ...bütünü kapsayacak. Kırk gün kadar... ...yerizde kalacak bu. Müminler... ...tay bundan etkilenecekti... Müminlerde, ancak bir nezle grip şeklinde... ...aksırı mesulü olacak... Allah Korsunun kafilerin böyle ağzından, burnundan kullanılan gereçler tahtten çıkacak böyle. Onlar ağır hastalıkla gelecekler onlar böyle Yine böyle bize buyuruyor, kıyametten önce yavaş yavaş dünyada ülkelere batma başlayacaklar. Böyle bize buyuruyor, İsra Söyret 58'de. Bismillah. Zaimin karetin bir kare kasaba ve ülke yok ki illa nahnü muhlikuha ne kadar bir kasaba ülke bir memleket varsa ondan öran buyuruyor helak edeceğiz kable yevmil kıyameti kıyamet kapıdan gelecek ev muazzibuha azab-i şedîdâ bazılarını da çok korkunç azap edeceğiz Mühne böyle. Halkın insanlarını azap edeceğiz. Demek ki bu da olacak böyle her yer kimi serbaskıyla, kimi depremle, kimi şunda, kimi bunla böyle ola ola en son Medine kalacak muhteremdir. En son helak olacak o ülke Medine münebredir. bir de Hz. İsa Aleyhisselam dünya inecek ahir zamanda bu tabi hadis-i şeriflerle hem de birdir böyle sahih hadislerle sabittir. Ayrıca Kur'an-ı bir işare anlamı deniyor bunlara. Yani açık, lefis ekimiz sana gibi değil Kur'an'daki hükümler özellikle kıyamet ilgili hükümde Kur'an-ı Kerim'de biraz şifreli bele tevilli gelir onlar. Açık ona böyle bizi bildirmiyor. Bunlar gaybi, yani gizlilik işareti taşıdığı için bunlar. Mevlam bizi şirak buyuruyor bizlere, zuru Suresi, ayet 61'de Bismillah ve innehu le ilmin lissaati ve innehu o demektir bu ayetin yukarısında Mevlam bizlere İsa'yı bahsediyor. Mevlam buyuruyor, işte o o İsa. Le'in millis saati kıyametin bir alameti olacak. Fela temterun nebiha sakın bundan şüphe etme Mevlam buyuruyor. İşte gerek bu ayeti kerime gerek de bu ayeti kerimeler var. Bir iş anlamında ve gerek hatı sabit kesindir ki Hazreti İsa Aleyhisselam diye inecek. İsa Aleyhisselam öldürülmedi. Evet Yahudiler onu öldürmeye azmettiler. Baskın yaptılar. Ama Mevlam İsa Aleyhisselam ibadet eden kişiyi Mevlam onun şekline soktu. Kime lanbırıyor. Velakin şu Beylehum ona bezetildi. Onu astılar onu çağırmaya geldiler, onu aslar İslam Hazretleri ölmeden diri olarak göğe kaldırıldı, Gökte hayatta hayatta tabi onun hayatı başka bir hayat bizim gibi din hayatı böyle ama hayatta inecek bu ayet kereminin Kereme'nin açıklamasında kaldı Beyzavet tefsiri bir hadis i şerifi almış onun şansı size yani ibare okuyayım size inşallah Yenzülü İsa Aleyhisselam ala senin yetin bilerdir mukaddesedi Yenzülü inecek İsa Aleyhisselam arzı mukaddesde yani kutsal yerde Kudüs Şam, Suriye, Ürdün gibi o bölgelere Filistin arzı mukaddes deniyor yani mukaddes yer anlamına geliyor. Orada ala seni yetin yüksek bir inecek. i̇necek. Bazı ve Ber'te, İsa Aleyhisselam'ın Şam'a ineceği. Çünkü Şam'da o da arzın ı mukaddesi dahildir. Hatta Şam'da ak minar ineceği rivayeti varsa da tabi bunu allah Teala biliyor. Demek ki İsa Aleyhisselam inecek yeryüzüne Ard-ı Mukaddes denen o bölgede bir inecek. Yüksek bir inecek. ve diye harbetin elle bir harbe olacak. Harbe bir süngü gibi bir mızrak yani kılcında incisi bir elinde bir silah olacak. Bir ay yakdülü deccale onunla deccalı öldürecek. İşte bağışla anlaşılıyor ki Demek ki deccal daha önce çıkacak. Çıkacak. Tabi deccal insan, kişi aşırı din düşmanı, aşırı ama aşırı zulüm, baskıcı egoist bir kişi olacak. Allah korusun. Tabi ölecek kendisi ama o deccaliye devam edecek edecek. Demek ki ancak İsa Aleyhisselam'ın gökte inişiyle işte bu decalet rejim bitecek o zaman bitecek. Seyit-i Beytir Magdis'i ve İsa Aleyhisselam maddise Magdis'e Kudüs'e gidecek ve nas-ü subhi ı sub insanlar meclide aksada müminler Müslümanlar meclide aksada sabah namazı kılarken oraya varacak. Demek gece inecek İsa şam Hazretleri ve oradan kulüse gidecek ve o gün Müslümanlar sabah aramızda kınarlar ki aksada oraya girecek. İşte İsa Aleyhisselam'ın geliştiği tabi bu da kıyametin bir alametidir. Yakın alametidir. Ama ondan sonra elhamdülillah tabi din rahatlayacak Müslüman rahatlayacaklar bir zaman için. Bir de Yecüc Mecüc denen iki toplum iki kabile iki toplum iki devlet tiyata olabilir Yecüc Mecüc bu isimleri bunların yani bunun anlamı bilinmiyor Yecüc Mecüc Arapça değil bu artık belki eski Süyani dili bunlar böylece Demek ki bu iki ismi taşıyan, o dönemde taşıyan iki bir millet vardır. Biri uzun boylu, biri kısa boylu bunların bunlar. Hazreti Zülkar'ın yaptığı set vardır. Set. Bu set nerede? Tam kesin bilinmiyor. Çünkü bilinse tabi Allah bunu bu, bu gaybidir bu kıyamette bağlantı olduğu için bunu böyle gizlemiştir. Yalnız Zülkan Haleşim önce batıya gitti. Batıda o zamanki mamur, yani yaşanan toprakların en sonunda demek ki okyanusun ta şene kadar vardı. Ondan sonra doğuya yöneldi. Yine doğuda en son yere vardı. Yani denize kadar doğuda gitti. Sonra bir evrede kuzeye yöneldi yöneldi. İşte orada yiyeci, meclisine şikayetler kendisi oradaki insanlar. Oraya bir set. Beyne Sedefeyne. iki yara sıra bir set yaptı. Bu set tabi nerede kesin bilinmiyor bu. Ama müfeslere göre işte Kafkaslarda mı acaba? Kuzeye doğru. Daha yukarıda mı? Hatta bazılarına göre Asliyle Amerika'yı ayıran benim boğazında. Demek Amerika'yla Osmanlı Birleşik Hadililer o boğazdan orayı yapıldığını Amerika'dan bu tarafa gelmemesi için belki de artık bazılarına göre hatta Çin Seddi olabilir deniyor böylece. Demek ki işte kıyamete yakın bu set kalkacak. Yani engel kalkacak, kalkacak. Bu iki kavim önce biri Sonra diğeri, özellikle Müslümanların çoğun yaşadığı yerlere gelecekler bir ilişki hareketi olacak böyle olacak. Yine Aramet'in biri de dambötür arz deniyor, dambötür arz deniyor. Bir dambe hayvan demektir, yani insan anlamına gelebilir, canlı, yürüyen hareket eden bir varlık demektir. Arz toprak demektir. Dünya demektir. Yerden çıkan bir varlık olacak. Hatta minam biliyor, tükelli mühim. İnsanlar konuşan. Bunun belinde Hazır Mutsal'ın asası. Belinde Süleyman mühürü olacak. Bu da bir aramet olacak. Tabi bunların tam gerçeği Nasıl olacak? Ancak vakti gelince o zaman bilir bunlar. O zaman bilir bunlar. Belki de Yeci Kâmi'nin birinci bölüm belki de çıktı. Yani Orta Doğu'da belki o farket işiye şu anda. Tam evladım da bilir. Sonra Tabası Mehdi çıkacak. Peygamberimizin söylenen olacak. Dünyada üç yöde batma olacak. Doğu batı, orta doğuda. Bir de bunların en açık bir alameti var, belirsi var. Güneş batıdan doğacak. Üç gün güneş tutulacak. Zaten ondan evvel çok sık sık dünyada ay ve güneş tutulması olacak. Sık sık olacak. olacak. Yani bir denge bozuldu olacak. Ondan sonra ...üç gün güneş tutulacak... ...karanlık olacak böyle... ...üç gün üç gece... ...güneş doğmayacak... ...her taraf karanlık olacak... ...ancak ki sabah namazına kalkanlar... ...namazını kılacaklar... ...bakacaklar ki... ...ve sahada göre güneşin doğması gerekiyor... ...ama güneş doğmadı... ...her taraf zifiri karanlık... ...o zaman bunlar bunun farkına varacaklar... ...herkes evine koşacak... Sabah namazına kalkmayan yakınlarını kaldırma çalışacaklar aman kalk ağlayacaklar bir ferhatt olacak böyle İnsanlar da mağaza öppertü olacak oca insanlarda heyecan olacak her koşacak yakınlarına. işte kendi evine kardeşine efen evladına or evre koşacaklar aman kalkın bak güneş doğmuyor acaba bu kıyamı arahmetin başladı acaba güneş doğmayacak mı acaba bugün gün de bir ağlama, ama feryat olacak böyle bir heyecan olacak, olacak ama ne yazık ki sabah namazına kalkmamayı adet edinenler günler kalkamayacaklar. Onlara böyle bir ağırlık verecek Allah'ına bir gaflet verecek, verecek onlara kalkamayacaklar. İşte bu alamet tevbe kapısının kapılmasının işareti olacak. Üç gün sonra güneş doğacak. Önce batdan doğacak. Sonra kaybolup yani doğadan doğacak. Allah'a bilemeyiz de belki üçüncü gün akşam üzeri güneş bir görünecek. Batıdan, batıya görünecek. sonra kaybolacak. Belki sabahına doğadan yine doğacak. Ama üç güneş doğmayacak. İşte o zaman tövbe kapısı kapanacak. Ondan sonra imana gelir, imana kabul edilmiyor Allah katında. O güne kadar namaz kılmamış, günah işlemiş, tevbi ediyor. Tevbesi kabul edilmeyecek. Ama şu anda tevbeler kabul edilmiyor. Şu anda kim olsa olsun böyle. Işte. İşi, gücü, ahlakı, ne, inanç ne olsa olsun, kim olsa olsun şu anda Allah'a döndü mü, iman etti mi, elhamdülillah kabul eder. Tevbe mi, kabul edilebile. Bir e de şu an dönebilirsin. Sonra, tabi büyük dünyada olaylar başlayacak, dünyada büyük olaylar başlayacak. Doğuda yani böyle. Bozun başlayacak. Nedir bunlar da? İşte Mevlana buyuruyor, İnfidah ayet birde. Sevillâh, Gök yarıldığı zaman gök yarıldı. Nedir gök? Üst tarafa gök denir. Mesela ne diyoruz? Gökten yağmur yağıyor. Gökte uçak var diyoruz. Tavuğun sınırı yok. At araçça bunun ismi semadır. Yani semada bulutlar. Ki Kur'an'da el-i birisi buyuruyor. İşte gök dediğimiz zaman ...üst tarafımızda... ...yani atmosfer... ...hava üst tabakasında... ...yarılma olacak... Ozon tabakasında... ...ayrılma olacak... ...tabii ne olacak ayrılma olunca... ...güneşten gelen... ...o öldürücü zararlı... ...ışınlar, şualar... ...diğine gelecek muhteremler... ...gökten gelen gök taşları... ...meteorlar... ...onlar parçalamayacaklar böyle... Allah korusun, dünya gökten gelen o büyük gök taşlarıyla böyle bombalanacak böyle, gelecek böylece. İşte o zaman tabii e, çok şehire koca şehirlere koca tonlarca ağırlıkta ki onların zaten rüzgarı yeter böyle. O hızla gelen rüzgar zaten yeter. Yeter, böyle patlama olacak, gök taşlarıyla gelecekler. Gökten gelen o zararlı ışınlar, şualar Süzilemeyecek yeryüzünde muazzam tabii hastalıklar olacak, şunlar bunlar olacak, felaketler olacak, artı yeryüzü yaşanamaz bir cehenneme dönüşecek. Gök yaralanacak Allah'ın koyduğu düzen varmış bakma. Kur'an'da onu biz korumuş taban kıldık. Sebille ve Cenaha sakfem fen takıp tavan kıldık. Yani hava, atmosfer, hava tabakası, dünyayı koruyan bir tavan Eğer böyle bir hava, yani gazdan oluşan bir tavan olmasaydı, olmayıp da mesela sert madde olsaydı, çelik melek olsaydı, dünyamıza devamlı göktaşları geliyor. Onlar buna çarpa çarpa, yarın delinirdi böylece. Ama ozan tabakasına Gaz sabagasına geliyor. Tabi sürtünme ile yanıyor, parçalanıyor. Kimin toz haline geliyor. Gerçekten tozlar da zararlı olmuyor. Su bağırır ona yoğunlaşıyor. Ne kadar göğteşi fazla gelirse o kadar yağmur bol olur. Bereket olur aslında bunlar. Demek ki artık tabi diğer yüzünde ahaler aşırı bozulunca Allah'a inananlar çok çok az kalınca at insanlar çığırdan çıkmış olacak insanlar. Ahlakta bir şey kalmayacak. Ailede bir şey kalmayacak. içki fıvaş, kumar, terör, vurma, kırma, her cümle, karmaşa, kargaşa, isyanlar her şeyi alıp yürüyecek. İnsanlar yola artık hayvana gibi çirkin hayvanlar yollarda. Böyle pisik olacak. Tabi o zaman mevlam gökten işte taş yağacak mıdır evet. yani? Yağacak olacak böylece. Yine mevlam burayı bizlere aynı süren üç ayetinde ve izel bir harfu ciretti ve denizlerde taştığı zaman denizler taşacak. Allah tarlını yaratırken mevlam Allah denizleri yaratmış. Su yuvaları böyle, çukurları ömer yaratmış bir su dengesi için yaratmış böylece. E denizler Allah'ın bir şey tutuyor seviye onlar Hatta çok ilginç böyle enteresan olaylar var ki. Mesela bütün maddeler ısınınca genişler. Mesela demir yolları arada boşluk yaparlar böyle. Isındı mı? demir uzar böyle. O e, telefon elektrik telleri uzar bu şeyler böylece. Buz su buz oluyor muhtemel bak muhteremler. Su toplanıyor bu şekilde böylece ve batmıyor böylece. Batmıyor. Tabii tamam, buna girmeyen fazla inşallahsınız muhteremler. Demek ki gökte yarılma olunca güneşten gelen zararlı ışınlar o tabakada süzülemeyince yeryüzünde cehennin bir ısı olacak yeryüzünde. Sıcak olacak yeryüzünde. Yani insan artık yaşamı zorlaşacak. Aşırı sıcak olacak yeryüzünde. Tabii dolayısıyla ne olacak? Ne kadar depolanan karla varsa, yüksek dağlarda, e, kutuplarda buzdan dağlar varsa hep eriyecekler bunlar ve yeryüzünde denizler taşıyacak göller taşıyacak dereler nehirler taşıyacak barajlar taşıyacak taşıyacak böylece yeryüzünün çok yerini sular basacak basacak böylece yani insanlar Allah'tan kopunca İnsanlar Allah'ın gönderdiği son peygamberin izinden çıkınca insan Allah'ın gönderdiği son kitabı yaşamayınca insanlar hayvanlaşınca insanlar böyle. Yani sınırsız bir yaşantı olunca gerisinde, yüzünde. Ahlak tamamen çökünce insanlar bari gelince Allah Teala bu dünyayı insanlar için cehenneme dönüştürecek Gökten taşlar yağacak. Aşırı ısı olacak. Güneşin zararlı ışınları gelecek. Hastalıklar, musibetler derken bütün yeryüzünün sular basacak. Yine Mevla buyuruyor bizlere tek yüz ayet 6'da Bismillah. Ve izel bihar süt ve denizler kaynadığı zaman, yandığı zaman denizler kaynayacak. Okur, okur kalacaklar böyle. Tabi önce denizler taşıyacak, Buz eriyecek ama e, ısısı ısı devam ediyor. Aşırı ısı devam edince ne olacak? Artık o ırmaklar, dereler, göller ve denizler böyle fokuruk oynayacak arkadaşlar. Midigim oldu bu. Aleyhisselam Eyke Teala, Şuayb Aleyhisselam zamanında e ahalisine Allah Teala Hazreti Şuayb Aleyhisselam'ı eykellere peygamber gönderdi allah Teala ne kadar kavimde helak ettiyse Mevlam hep böyle doğal dengeleri bozarak olmuştur böylece. Yani insanın yaratıldığı ile Allah ya refaha kavuşturur ya azep ediyor muhtemelenler. Toprak, su, hava ısı bakar. Hava tabakası, su tabakası, ısı dengesi, topraktaki dengelerle Mevla biz ondan yarattı. Allah bizi onunla yaşatıyor. Allah edretip ondan mutlu kılıyor, bizim Mevlem kılıyor. Yine allah Teala ne kadar toplumları helak ettiyse mutlaka bunda yetmiştir. Dört maddeyle böyle. İşte Şuhab Aleyhisselam'ın zamanında da ey ki ahalisi yani Şuhab Aleyhisselam'ı tanımadılar. Allah'ı bilmediler. Allah'ı isyan ettiler. Tabi o zaman her peygamber yani bir topluma gönderilir için yani o toplum helak edilirdi. Allah da onları nasıl helak etti? Isıyla böyle. aşırı sıcak oldu böyle. O kadar sıcak oldu ki artık derelere göllerlere kalem başladı böyle. Kalem başladı böylece. Yandılar böylece. Yandılar. Bir hafta devam etti böylece. Artık halk yandı böyle. Yandı böyle. Sular kaynı fokur fokur her taraf kurduk yanlıyor. Bir hafta sonra bir bulut geldi böylece. Halk der sanki. Yani yağmur yağacak da serinecek derdi. Koştular bulutun altına koşular Hem biraz serinelim diye. Ama bulut onlara ateşten sıcak bir çamurlu su yağ yağmur yağdı onlara böyle. Helak oldu bu şekilde. İşte benim sevgili kardeşlerim o yüce Allah melamız Rabı alimini Allah taala Eğer kullar Allah inanırlar, Allah'ın gönderdiği peygamberin, Allah'ın kitabın düsturunda hareket ederlerse, Allah ter insanı dünyayı ciheti çeviriyor. Allah taala Her şey doğal olur bilesin. Hava temiz, sular temiz olur biler ısı tabakası gayet dengeli olur olur ama demek ki tabi kıyamete kapı çıkamamıdır kıyamete kapacak ve şöyle dünyaya baktığımız zaman hatta kıyamete yakın hem zamanlar kısalacak yani zamanda bereket olmayacak hem dünya küçülecek ki buraya alışamadıkları. Hatta yetekarar bir zaman, hatta karar bir mekan. Yani zaman da birine girecek. İşte hemen sabah, akşam, hafta, ay, yıl ne zaman geçti? Dün bahramda, yarın Ramazan'dı. zaman belki de kalmayacak. bir de dünya küçülecek. Yani globalleşme denen olacak işte. Yani dünya bir ülke gibi olacak böylece. Kısalacak dünya böyle. O hale gelecek tabi peygamberin Aleyhisselam adetleri de son peygamber oldu. E peygamber Aleyhisselam adetleri bütün insanlara peygamber gönderildiği için de bütün bu olaylar bütün diye kapsayacak. Böyle, kapsayacak. Efendim işte filan ülke, filan ülke. Hayır. Olmayacak böyle. Bütün diye kapsayacak. Kapsayacak. İnşallah Mevlam bizlere, yani bütün insanlar Rabbim inşallah Sadı ile düşümü nasip etsin de, inşallah mevlam bütün insanlara hak din arşını nasip etsin inşallah tarada. Tabi ne kadar bizler Allah'a sarılırsak, Allah'ın Peygamberine, Allah'ın kitabına sarılırsak, insanca yaşarsak, ahlakımızı koruyarak ailem befuna sadık kalarak, ne kadar İslam yaşarsak. ...o kadar huzurlu yaşarız... ...rahat yaşarız... ...diyya bizim bir cennete dönüşür... ...kâmet daha geç olur inşaat ...ama tabi böyle yapılmazsa... ...ne yazık ki... ...kıyamet... ...ipi çekilmiş oluyor muhteremler... İnşallah Mevlam izin verirse... ...hafta inşallah... ...kıyamet olayının artık... ...kopması... ...yani kıyamet denen şey nasıl olacak hikabet nasıl kopacak, ne olacak? İnşallah haftaya Rabbimiz inşallah o konuya geçeceğiz. Lillahi Teala Fatiha.